çalışmaya devam ediyoruz. En son okumuş olduğumuz ve sadedinde bulunmuş olduğumuz babımızın başlığı Babu Tahrimiz Zulm. Zulmün haram oluşu ve el emre bi'r-raddil mazalim ve zulm ederek alınan hakların sahiplerine geri verilmesi bahsi ve babı. Geçen haftaki dersimizde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 kitap getirmelerini istiyorum. Riyazu Salih'in kitaplarını ellerinde taşımalarını buraya gelmeden önce bu hadisleri okumalarını istiyorum. Umulur ki bu kitabı taşımakla bir güzel adet elde edilir. Ve içindeki hadislere de böyle bakma, okuma, evde, otobüste, iş yerinde, boş yere vakit geçirileceğine bir iki hadis okuyarak vakit değerlendirilebilir. Değerlendirilebilir. Bu hadis arkadaşlar muttafakun aleyh bir hadis. Yani Bukhari ve Müslümin ittifak etmiş oldukları aynı kitaplarında zikretmiş oldukları bir hadis. Ebu Hümeyd Abdirrahman İbn Sa'di Sa'di radıyallahu anhu kal. Ebu Sa'd radıyallahu anhu sahabeden diyor ki İsta'melen nebi sallallahu aleyhi ve sellem raculen minel ezd yukalü lehu İbnü İbnül Lütbiye Nebi aleyhissalatu vesselam ezid,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 E, zekat verme şartlarını içinde bulunduran, kendinde bulunduran insanlardan Allahu Teala'nın emri olan e, miktarı mektarı nebaparlarda alırlardı. Nebi Aleyhisselatü vesselam da bir zatı bu göreve ne yapıyor? Gönderiyor. Felemma kadime bu zat görevini ifa etmiş, gelmiş Medine'ye geldiğinde diyor ki: "Haza lekum ve haza iley." Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü, bunlar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 bugün için belki de birçok insanın bunda ne var ki? Yani adam görevini yapmış. Görevini yapmasının karşılığı olarak da adama hediye verilmiş. diyebilir değil mi? Nebi Aleyhissalatu vesselam fakame Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem alal minber. Minbere çıkıyor Aleyhissalatu vesselam. Bunu görünce, böyle bir şey duyunca. Fahamidallaha ve athna aleyh. Allah Teala'ya hamd edip senada bulunuyor. Bizler de dikkat ederseniz derslerimize Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünneti olarak önce Allah'a hamd ederek, sena ederek başlıyoruz. Çünkü yani allah Teala'ya kulluk vazifelerimizden bir tanesi de nedir? Ona hamd etmek, Elhamdülillah demek. Vermiş olduğu nimetlere e, şükretmek, O'nu hamd etmek, yani O'nun mükemmel sıfatlarıyla, noksansız sıfatlarıyla O'nu ne yapmak? Zikretmek, vasfetmek. Hamd etmenin manası bu. Yani Elhamdülillah dediğimiz zaman, Ey Allah'ım biz seni o eksiksiz, noksansız sıfatlarında ne yapıyoruz? Anıyoruz. Bu Şükretmek, onun vermiş olduğu nimetlere ne yapmak? Şükretmek manasında özel olarak. bad, قَالَ اَمَّا بَعْدْ فَاِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ al الْعَمَلْ مِمَّا وَاللَّانِيَ اللّٰهِ Diyor ki aleyhissalatü vesselam, allah Teala'nın beni görevli kıldığı bir hususta aranızdan kimilerinizi görevli olarak, memur olarak gönderiyorum. Ve bu adam gelip diyor ki fequlu hadha lekum hadha hediye uhdiyat iley. Gelip diyor ki bu mallar sizin bunlar da bana hediye olan hediyeler. E fela jalas fi beyti abiye au ummihi hatta ta'tiye hediyetuhu in kana sadikan? diyor kalezzetü vesselam burada böyle çok önemli bir kaide çok önemli bir kural söylüyor. Şahit diyor o göndermiş olduğumuz memur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 Dikkat edin yani. Bundan sakının. Yahut böğren bir inek yüklenmiş bir halde görmeyeyim sizi. Yahut meleyen bir koyun yüklenerek gelen bir insan görmeyeyim diyor karşımda. ثم رفع يديه حتى رؤية افرت ابطيه فقال Sonra aleyhissalatü vesselam ellerini kaldırarak diyor ki Allahümme hel bellagd ellerini öyle kaldırıyor ki doğada aleyhissalatü vesselam e, işaret ederek Allah'a semayı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 Ama insanlara bu ahlak ancak ne ile verilebilir arkadaşlar? Nebi Aleyhisselatü vesselam'ın sünnetiyle verilebilir. Allah Teala'nın insanlara getirmiş olduğu bu din öğretilerek verilir. 9. hadis: An Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu an <gülüyor> radıyallahu anhuma anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال. Nebi Aleyhisselatü vesselam buyurdu ki: El Müslimü men selime'l muslimun min lisanihi ve yadihi.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 Anta şehiden la ilahe illallah ve en Muhammedun Resulullah ve teqim es salavati ve'ti ez ve tusumur ramadan ve hada hacce'l beyt. İslam nedir? Diğer bir manası teslim olandan başka. Allahu Teala'nın tek bir ilah olduğuna şahit getirmen, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in onun elçisi olduğuna şahit etmen, namaz kılman, zekat vermen, oruç tutman, Allahu Teala'nın evini ziyaret etmen, hac yapman. Buradaki Müslüman ise daha ayrı bir tarif. Diyor ki vesselam, diğer Müslümanların onun elinden ve dilinden se selamette olduğu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 Rajulun yuqaluhu Kirkira. Nebi Aleyhisselat Vesselam'ın yanında bir adam vardı. Bu adamın adı Kirkira idi. Bu adam Nebi Aleyhisselat Vesselam'ın la birlikte savaşa katılmıştı. femate fakale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem huwa fil nar. Vefat edince, bu adam öldürülünce Nebi Aleyhisselat Vesselam diyor ki, bu adam ateşte. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la beraber savaşıyor. Bu adam ateşte diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bunun üzerine gidiyorlar, bakıyorlar. فذهبوا ينظرون ايليه فغجدوا عباءة قد غلها. Bir de bakıyorlar ki ganimet mallarından bir aba, bir cübbe almış, bir kıyafet almış. Ne yapmış? Kendine saklamış. El alta etmiş.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 Şaban ayı ile Cuma'da ayları arasındadır bu Recep ayı. Ye. Sayarsak Hicri ayları arkadaşlar. Hicri ay hangi, hangi ay ile başlar? Muharram. <gülüyor> Sonra <gülüyor> Safar. Sonra <gülüyor> Rabi'ul var. <-Lawal>. Sonra <gülüyor> Rabi'ul Eval. <-Lawal>. Sonra <gülüyor> <R 'yeke -ül> cuma'da ula cumadal Evet. Sonra Recep. <gülüyor> <Rajab. gülüyor> Sonra Şaban. <gülüyor> Ramazan. <gülüyor> Sonra Şevval. <gülüyor> Şevval. Şevval. Sonra zülka'da zülhicca. Zül zül ve zülhicca. Bu aylardan dördü haram. Zülka'da, zülhicca, muharram peş peşe geliyor. Bir de ayrı olarak Mudar'ın, Mudar kabilesinin evet. recebi. Diyor aleyhissalatü vesselam ashabına, ey şehrin hâzâ, hangi aydayız?'' Aleyhissalatü vesselam ashabına soruyor. Bu hangi aydır? Kulle Allahu ve Resulü a'lem.''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 قال أليس ذالحجج değil ذل حجج ay insanlar. قلنا <gülüyor> بلى evet ey Allah'ın resulü zilhicajındayız. قال <gülüyor> فأي بلد هذا? Hangi beldedeyiz? Hangi topraklardayız? Sahabeler de قلنا Allahu ve resuluhu a'lem. Allah ve resulü daha iyi bilir. Fe sakete hatta zananna ennehu seysammih bi gayri <gülüyor> ismi. Aleyhisselam'ın suskutu diyor. Diyor ki sahabeler zannetti ki bu, bu toprakları başka bir isimle resimlendirecek. قال belde البلدة قلنا değil mi Haram kılınan belde değil mi Mekke de değil mi evet diyorlar ey Allah'ın Resulü hangi gündesiniz قلنا الله ve alem pazar pazartesi salı çarşamba cuma Allah ve Resulü daha iyi bilir Allah ve Resulü alem فسكت حتى ظنننا انه سيسميه بغيره yine suskun etti diyor ashab Nebi Aleyhisselatü sukut etti. Zannetti ki başka bir isimle isimlendirecek. Kal, aleyse yevmen nehr Sizin bugününüz kurban günü değil mi? Kurban bayramında değil misiniz? Kurban kestiğiniz gün değil mi? Kulna, bela, evet, bilakis ey Allah'ın Resulü. Kal, fe inne dima'ekum, Aleyhisselatü sayıyor şimdi. Kanlarınız ve anvâlekum, mallarınız ve a'râzekum, ırzlarınız aleykum haram. Birbirinize haramdır sen onun hakkında konuşamasın, ırzı hakkında konuşamasın, kanına, canına meyledemesin, malına dokunamasın. Bunların hepsi haram. Yani şimdi insanlar konuşuyorlar Lozan Anlaşması, Sevr Anlaşması. İnsanlığın anlaşması burada arkadaşlar. Aleyhisselatü vesselam diyor ki bunların hepsi haramdır. Dokunamazsınız. Müslümanlara diyor. Ke hurmeti yavmikum haza. Bugününüzün haram olduğu gibi, fi beledikum haza. Bu toprakların haram kılındığı gibi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 Ela <gülüyor> liubell Diyor ki burada şahit olan, hazır olan, olmayan ne yapsın, bildirsin bunları. Falâ ala bazı man yblugu min semia. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam. Ola ki burada bunu bende, benden bunları duyan çoğu kimseler vardır ki benden bunu aktardığı kimseler.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 Fala <gülüyor> diyor ki sahabeler, evet ey Allah'ın elçisi biz tebliğ aldık bize ulaştı sonra Allah Resulullah aleyhissalatu vesselam diyor ki Allahum eşhed ey Allah'ım sen şahit ol Allah'ım sen şahit ol 12. hadis An Ebi Umamete İyas ibn Sa'labet el Harisi radıyallahu an rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال من اقتطع حق امرئ e مسلم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 ve haramu aleyhi'l Ve Allah cenneti ona haram kılar. Faqala raculun bir adam kalkıp diyor ki ey Allah'ın Resulü ya Resulullah. "E in kana şeyen yasiiran" velaki diyor aldığı şey mümin kardeşinden aldığı kopardığı o şey küçük bir, bir bir şey olsa bile mi yani o kadar büyük olmasına gerek kalmadan küçük bir şey olsa bile mi? Diyor ki Aleyhissalatu vesselam "Ve in qadiban" "Fe in qadiban min araq"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 Yarın karşına ne yapabilir? Çıkabilir. Onun için arkadaşlar hak, hukuk çok önemli. Ve an Adi İbni radıyallahu anh kal, semih tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem men minkum ala amel. Aleyhisselatü vesselam diyor ki, sizlerden kimi görevlendirir? Memur olarak atar. Feketemena mikhiyaten femâ fevkahu. Bizden bir iğne.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 Dedi ki: "Ya Resulullah, ikbal Diyor ki Hazreti Vesselam: "Ey Allah'ın Resulü, beni görevimden ne yap? Azlet. Yani ben bu görevden istifa etmek istiyorum. Beni al." Ciddi bir sorumluluk. Ciddi bir sorumluluk, değil mi arkadaşlar? "Qala ve ma lek?" Diyor ki Hazreti Vesselam: "Hayırdır yani neyin var? Sana görev verdik, niye görev istemiyorsun?" Diyor ki bu zat: "Semi'tu ke tequlu kaza ve kaza."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 ondan alsın, getirsin. <gülüyor> Neyden ne yasakladıysak, bu yasakladıysak ondan da ne yapsın, uzak dursun, elin eteğini çeksin. Görev bu. Diğer hadis Ömer bin Khatib radıyallahu anh, "Lemma kana yomu Hayber, akbala nifer min ashabi Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, "Fakallu fulan şehid. Hayber günü, aleyhisselatü vesselamın Yahudileri kuşattı. O gün.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 Falanca şehit olmuştur. Falanca şehittir denilmemesi babı. Denilmemesi bahsi. Böyle bir bab başlığı var. Şeyh Sâlel-Ufîmîn Rahimahullah Şöyle bir ifade kullanıyor bu hadisin şerhinde. وَنَحْنُ الْعَانْ فِي أَصْرِنَا هَذَا أَصْبَحَ لَقَبُ الشَّهَادَ سَهْلًا وَيَس۪يرًا Diyor ki, maalesef bu çağda günümüzde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 Diğer hadis 15. hadis Ebi Katada el Haris bin Rub'i radıyallahu anh, an an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem أنه قام فيهم Nebi Aleyhissalatu Vesselam kalkıyor ve onlara bir konuşma hutbe irade ediyor. Fezekerallahu anh el cihad fi sabilillah ve el iman billah afdalul amal. Aleyhissalatu Vesselam ashabı Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin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 Ve savaşa giderek, kaçarak değil. Sımakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Keyfe kult? Kal erayite in qutiltu fi sebîlillâh etukeffiru anni khatâyây Nebi Aleyhisselam diyor ki Nasıl söyledin? Bir daha söyle bana o adama. Ne dedin az önce? Sahabe diyor ki Ey Allah'ın Resulü Allah yolunda öldürecek olursam öldürürsem bu şehadetim Allah yolunda bu öldürülüşüm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 yazacaksın bir kenara. Ya, rahatsız etmesi lazım seni. 16. hadis. Ebu Hurayra radiyallahu anhu hadisi, "Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: ma'l muflis?" Aleyhisselam soruyor. "Ey ashab, muflis kimdir? Muflis biliyor musunuz?" Ne demek muflis? Batlasın. Yani. İflas eden. İflas eden ne demek? Her şeyini kaybeden. Her şeyini kaybeden. Sahabe de öyle cevap veriyor. <gülüyor> diyor ki: El Mufliṣufi̟na, melda dir hamla o ve la metağ, iflas eden parası bulu olmayandır diyorlar. Aynen bu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki Aleyhissalām, innā al min ʾummati man yāti yom al-Qiyāmā bīsalat wa siyām wa zakāt. Haer diyor. Iflas eden, sizin zannettiğiniz değil. Diyor, iflas eden Kıyamet gününde Namazıyla, orucuyla, zekatıyla gelen adamdır. Namaz var, oruç var, zekat var. Yani ameller var. İyi geliyor yani, oraya kadar gelmiş. Ama diyor ki aleyhissalatü vesselam, وَيَئْتِي Fakat شَتَمَ هَذَا Ama öbür taraftan da falancaya sövmüş. Ağzı berbat, habire sövüyor. وَقَذَفَ <gülüyor> هَذَا Falancaya dil uzatmış. Irzıyla ilgili konuşuyor. Hakkında ileri geri konuşuyor.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 وَدَرَبَ هَذَا Gitmiş buna vurmuş. Diyor ki aleyhisselatuhu, işte muflis budur. Niye muflis budur? Şimdi anlayacağız. فَيُعْتَى min hasanati ve وَهَذَا min حَسَنَاتِهِ Bu adamın yapmış olduğu, zulmetmiş olduğu insanlar var. Bu adamın namazından, zekatından, orucundan alınır. Kimlere verilir?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 وأنكم تختصمون إليا sizler gelerek ne yaparsınız benden hüküm vermemi istersiniz Aleyhissalatu vesselamun Ve l'alle ba'dakum en yakuna elhuna bihucjeti min ba'd Kiminiz kiminizden biriniz diğerinizden derdini daha iyi anlatabilir Dili daha çok söz yapıp o konudaki delilini hüccetini daha iyi sunabilir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 levh Mahfuz'un ilmi bile senin ilminden bir parçadır. Yani Allah'ın ilmi bile, yazdığı o kitabı bile senin ilminden bir parçadır diyebilecek kadar haddi açmış insanlar var radyolarda, televizyonlarda konuşuyorlar. Yani bunlar Allah'ın kelamını var Kur'an-ı Kerim'i, orada çok açık ayakları görürler. Allah Resulü Aleyhisselatü diyor ki, قُلْ اِنِّي لَا Ben, sizlere bir zarar verecek ve sizlere bir iyilik yapabilecek şeye sahip değilim.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 Hawla binti Amer el-Ansari radıyallahu anhu. Onun, haye emraatu Hamza radıyallahu an, dedi, "Smeitu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü aleyhissalatu şöyle derken şittim." "İnne rijalan yetahawwadun fi malillah bi ghayri <gülüyor> haqq." Diyor ki aleyhissalatu Bazı insanlar var ki Allah'ın malında, Allah'ın mülkünde haksız yere haksızlık yaparak tasarrufta bulunuyorlar. فَلَهُمُ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Böyle yapan insanlara kıyamet gününe vardır. Allah'ın ateşi vardır. Evet, bu baptaki hadislerimizi bitirmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ عَنْ لَا اِلٰهِ اللّٰهِ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَتُوبُ اِلَيْكَ